خوابو کریم با این کریگی چک کنم هست با کشیون یارم به کجا یارم به کجا این دنیا؟ این من الان ایا قیام Kala mira'l mu'minin Ali ibn Abi Talib ve kull tariqin ve ila kull qalbin ve kull dumu' Değerli müminler, kıymetli selamların en güzel olan Allah'ın selamı selamlar. Allah'ın rahmet, bereket, inayet ve lütfunun üzerinize olmasını yüce Rabbim'den temenni ederim. Sohbetimiz Mehçul Belağanın 194. hutbesi Emir El-Muminin Ali İbni Abi Talib Aleyhisselam'ın münafıkların sıfatını beyan etmiş olduğu hutbedir. <gülüyor> bu hutbenin özelliği hakkında geçen sohbetimizde huzurlarınızı arz etmiştik ki bu hutbeyi Emir El-Muminin hilafete geçtiği dönemde ilk cuma namazında okumuş olduğu hutbedir. Ve neden hilafete geçtiği dönemde ilk cuma hutbesinde bunu beyan buyuruyor. Sebebinin o dönemin atmosferinin ve o dönemin havasının ve durumunun sosyal ve siyasi yapısının bunu gerektirdiğini arz etmiştik. İslam toplumunun içine münafıklar girmiş ve münafıklar sadece bireysel olarak nifak yapmanın yanı sıra toplumda nifak çıkarıyorlar. Bir vardır ki münafık Şahsidir, bireyseldir, insanlarla diyalogda ve insanları yoldan çıkarır ve insanları nifaka sürükler. Bir de toplumda, toplumda fesat ve e, munafıklık yapar, fesat çıkarır, nifakı yayar. Ve bir de devletin, hükümetin içinde nifak ve e, fesat çıkarır, munafıklık yapar. Dolayısıyla emir el-muminin, Asıl hedefi bireysel alandaki insanların, münafıkların yaptığı değil. Toplumda ve devletin içinde, hükümetin içinde, hilafetin içinde, şimdiki zamana kadar oluşmuş nifakı beyan buyuruyor. Ve nifakın özellikle yani münafığın özellikle sıfatlarını o kadar geniş bir şekilde beyan ediyor ki, kimseye bahane bırakmayacak bir şekilde herkese hücceti <gülüyor> tamam ediyor. Kimse diyemesin ki ben münafığı tanımıyordum. Ben münafığın sıfatlarını bilmiyordum. Bunun münafık olduğunu nereden anlayayım ben? Bu nifak sıfatlarını ben ne senin ne şekilde teşhis edeyim? Dememeleri için Emir el-Mümin'in tamamen münafığın sıfatlarını beyan ediyor. Ve ileride emir el-muminin bazı münafıkları deşifre ettiği zaman itiraz etmesinler. Ya Ali sen niye bunu nereden biliyorsun münafık olduğunu. Önce nifakın sıfatlarını beyan ediyor, münafığın sıfatlarını beyan ediyor. Ve daha sonra emir el-muminin bu münafıkları hükümetin, devletin içindeki bu nüfuz etmiş münafıkları temizliyor teker teker. Ve toplumdan nifak çıkaranları da halka havale ediyor ki halk bilin, uyanık, uyanık olun, bu fesat çıkaranlara fırsat vermeyin. Yani hükümeti, devlet mekanizmasını kurum ve kurumlaşılardaki münafıkları temizlemek liderin görevidir, rehberin, imamın görevidir, toplumdaki fesadı da. Toplumdaki münafıkları temizlemek de toplumdaki insanların görevidir. Ve bireylere aldanmamak da bireyin kendi görevidir. Her halükarda Emir el-Mumin'in geçen sohbetimizde de birçok sıfatlarını huzurlarımıza arz etmiştik Emir el-Mumin'in beyanıyla. Hutbenin devamında Emir el şöyle buyuruyor. Lahum bi kulli tariqin سَرِعٍ ve kulli kalbin şefi ve kulli şecivin dumu. Değerli müminler, emir el-müm bunların sebebine her yolun üzerinde bir ölü vardır. Yani bunlar öyle insanlardır ki bunlar insanları zehirlerler. Ve o nifak zehirlerini akıtırlar ve insanların kalplerini öldürürler. Ve insan ölür artık. Yani kalpte nifak olmak ölü demektir artık. Eğer bir insan münafığa aldanıyor ise o nifak tohumu onun kalbine ekilmiş ve o ölü bir kalptir artık. bi kulli tariqin sari' yani onların yolunun üzerinde onların gittiği her yerde muhakkak bir ölü vardır. Yani nifaklarıyla insanları öldürürler. Her eve girdiklerinde oraya bir nüfuz edecek bir yerleri vardır. Bir topluma girseler o toplumda bir nüfuz edecek bir bahaneler, sebepleri vardır. Eğer camiye de girmiş olsalar camiye girmek için bir bahane ve sebepleri vardır. Ve girdikleri zamanda girip çıktıkları zaman kesin orada bir ölü vardır. Yani nifak tohumunu ekmiştir. Ve birilerinin kalbine fitneye ekmiştir. Nifağı ekmiştir. Ve ila kulle kalbin şefi'i. Ve onların ihtiyaç halinde her gönülde tesir edecek yalvarıcı birileri vardır. Yani İnsanların kalbine girer ve insanların kalbine girmek için de muhakkak bir yardımcıları vardır. Bir topluma mı girmek istiyor? Muhakkak bir dostu vardır, bir arkadaşı vardır. Bir camiye mi girmek istiyor? Orada muhakkak birilerinin aracılığıyla oraya girer. Bir devlete nüfuz etmek istiyor? Muhakkak orada neyi vardır? Partisi vardır, bir adamı vardır. Orada bir torpili vardır. Eğer torpili olmazsa nüfuz edeceği bir araç ve gereci olmaz ise oraya giremezler. Ve ila kulli kalbin şefi insanların kalbine girmek için muhakkak bir yardımcıları vardır. Muhakkak yararlandıkları birileri vardır. Birinin bir dostunun aracılığıyla, birinin bir oğlunun aracılığıyla, birinin akrabasının aracılığıyla, birinin bir arkadaşının aracılığıyla yani insanlara nüfuz etmek için muhakkak bir yolu vardır. Hükümetlere de bu şekilde nüfuz ederler. Emperyalistler bir hükümete, bir devlete nüfuz etmek istedikleri zaman direkt kendileri gelmez. O ülkedeki içindeki münafıklarla, içerideki adamlarıyla, içerideki piyonlarıyla, uşaklarıyla nüfuz ederler. Bu nifaktır. Emirem bunu buyuruyor. ila kulli kalbin şefi Yani girmek istedikleri her yerde muhakkak bir yardımcıları var. Onun aracı nüfuz ederler. Ve kulli velikulli şevcin çecvin dumu Her musibet için dökecek bir gözyaşları vardır. Yani bir olay olsun o olay karşısında ne yaparlar? Hemen gözyaşı dökerler. Bir musibet olsun ağlarlar. İnsanları aldatmak için. O musibetle aynı görünmek için gözyaşı dökerler. Senin musibetini paylaşmış gibi aynen öyle timsah gözyaşları dökerler. Ve sen de aldanırsın onun gözyaşına. Ve çok az insan vardır ki bunların ektiği bu Fitne tohumlarını idrak edebilsin. İ i̇drak edemiyor insanlar. Kavrayamıyorlar münafıkların o gözyaşlarını, timsah gözyaşlarını. Başınıza bir bela geldi yüzden gözyaşı dökerler. Ama kalben seviniyorlar. Bir mutluluk içindeler. Yeter <Sessizlik> Remun <Demirelim> buyuruyor. <Sessizlik> Bunlar Birbirleriyle bir araya geldiklerinde kendi dostlarıyla kendi arkadaşlar birbirlerine ne yaparlar? Birbirlerine övgüyü, met etmeyi, borç verirler. Yani borçlanmak nedir? Borç, birbirlerine borç vermek. Yani o ona, siz, mesela ben sizin ihtiyacınız var, size borç veririm. Siz ne yapacaksın? Bana borç verirsiniz. Buna yeterağızlan yeter denilir. Yani birbirlerine karşılık borçla, borçlanmak diyor, münafıklar öyledir ki birbirlerini överler. Bu onu över, o da bunu över. Birbirlerini överek kendilerini toplumda ne gösterirler? Sağlam insan gösterirler. Münafığı kimse övmez ki. Münafığı münafık över. Ama münafığı münafık övdüğü zaman birbirlerini överler bu şekilde toplumda kendilerini iyi göstermeye çalışırlar. Yeter gazûn el cezâ. Yeterâ gazûn ne yaparlar? Övgüyü birbirlerine borç verirler ve karşılığını beklerler. Bu onu över, o da bunu över, karşılıklı bilen överler. Ve yeteriğe bu el ceza. Dilekleri, <gülüyor> dilekleri de olur ki dilemeye kalkışılsa ısrar ederler. Yani ve yeter bunlar bir karşılığını beklerler. birbirlerine karşılık böyle ve in selu ve in saalu alhfu ve in azlu Emir emirü'l muminin buyuruyor ki bunlar eğer bir dilekte bulunurlarsa dilekleri olursa Dilemeye kalkışılırsa ısrar ederler. Ve se'alu el hafu. O kadar ısrar ederler ki istediklerinde. Ta onu ele getirene kadar istediklerinde. Hemen vazgeçmezler. Yani bir şey talep eder öbürü ya vermezsen vermezler gibi bir şey yapar ya öyle yapmazlar. Hiç ısrar ederler. israr ederler. <gülüyor> ta hedeflerine ulaşana kadar. 194. hutbe. Emir el-Mümin'in 194. hutbe münafıkların sıfatlarını beyan ediyor. Ve in azalu keşafu Eğer bu insanlar kınarlarsa kınadıkları kişilerin sırlarını açarlar. Yani birini birinden rahatsız mı oluyor? Birini kınamak mı istiyor? Birine darbe mi vurmak istiyor? Ne yapar? Onun hemen sırlarını açar. İnsanlarına ne yapar? Sırlarını açar ve onu rezil etmek için ve onu toplumda küçük düşürmek için ve onu kınamak için sırlarını açarak ne yaparlar? Onu küçük düşürürler. Ve in hakemu esrafu. Eğer bir konuda hüküm verirlerse, siz bir şey sorarsınız. Onun hükmünü sorarsınız. Yani sence bu nasıldır diye. O kadar aşırı gider ki, o kadar ileri gider ki. Yani siz haklı olsanız haksız şekilde aşırı şey yapar. Haksız olsanız haklı şekilde o kadar aşırı üzerinde durur ki. Yani size hoş gelsin diye hüküm vermekte adaleti gözetmez. gözetmez. Aşırı davranırlar. Ve asla da sizi... Doğru yolda, doğru ve adaleti görmenizi istemezler. Ve hüküm verdikleri israf ederler. Eserru ve in hakemu esrafu. İsraf ederler. Aşırı giderler. Eğer hüküm verirlerse. Kad a'addu likulli haqqin batıla. Değerli buradan sonra hutbenin sonuna doğru emir el mümrün bizi çok dikkatli olmamız gereken bazı şeyleri yine beğen buyuruyor. Ve öyle noktalar ki gerçekten bizim hayatımızda da karşılaştığımız birçok şeylerdir. Buyuruyor ki her hakkın karşısına bir batıl çıkarırlar. Siz hakkı beyan edersiniz, gerçeği beyan edersiniz. O hakkın karşısına kesin bir batıl görüş ortaya çıkarırlar. Siz siyasi bir hak görüş ortaya koyarsınız, o siyasi görüşün karşısına hemen batıl bir görüş çıkarırlar. İtikadi bir konuda siz hak bir şey beyan edersiniz, hemen onun karşısına batıl bir şey çıkarırlar. Siz ahlaki olarak veya manevi olarak bir şey ortaya koyarsınız, hemen onun karşısına batıl bir yol çıkarırlar. Yani her hakkın karşısına bir batıl sözleri vardır, bir batıl görüşleri vardır. Her hakkın karşısına bir batılı çıkarırlar. Gad addu li kül hakkı batıla adı yani hazırlamışlar her hakkın karşısına bir batıl yol hazırlamışlar her ve li kül qaemin her gerçeğin karşısına bir yanlış yol yanlış yol çıkarırlar her gerçeğe karşı muhakkak bir eğri yol insanı sapdıracak bir yol çıkarırlar mesela siz bunun doğru olduğunu söylesin, yok öyle değil aslında, şöyledir, şöyledir, laf cambazlığı yaparak veya fikir karmaşasıyla sizi ne yaparlar? Yanlış yola yönlendirirler. Ve günümüz medyası aynen bu işi yapmakta değerli mün. Her hakkın karşısına bir batılı çıkarıyor ve her her doğru yolun, gerçeğin karşısına da bir e, eğri bir yol, yanlış bir yol ortaya Çık koyarlar. Değerli kardeşimiz soruyor. Dilekte ısrarcı olmak dedin. Bunun münafıklarla bağlantısını kuramadım. Emir al-Mümini buyuruyor ki Dilekleri olursa ve in se'alu el-hafu Yani eğer bir istekleri varsa, bir dilekleri varsa o dileklerini ele getirmede çok ısrar ederler. Dilekler oldu da dilemeye kalkışılarsa ısrar ederler. Yani e, bazı şeyler vardır ki insan e, fazla üzerinde durmamalı. Olmuyorsa olmuyordur. Yani çünkü bunların hedefi nifak ya. Nifak olduğu için bu nifakı yerine getirmek için. Dilekleri nifak çünkü. Bu nifakı yerine getirmek ısrarcı olurlar. Nifakı uygulamak için, hakim kılmak için, birinin kalbine bu tohumu ekmek için ısrar ederler. Amir el-Muminuh, e, Nehsul 7. hutbesinde e, şeytanın, insanın e, kalbine tohumu ekmek için e, nasıl çaba gösterdiğini beyan buyurmuştu. O hutbeyi de geçen e, önceki sohbetlerimizde azetmiştik. etmiştik. Buyuruyor ki, şeytan insanın kalbinin etrafına dönüp durar, ısrar eder, ta içeriye girmek için. O kadar ısrarcı, ısrarcıdır ki insanın kalbine girip tohumunu koymak için. Münafıklar da o kadar ısrarcıdır ki o e, dilekleri olan nedir? Dileği nifak nifak tohumunu ekmek. O nifak tohumunu ekmek için çok ısrarcı olurlar. Hey hemen öyle pes etmezler. Biz e, müminler e, nedir? Müminler bir iyi iş yapmak istiyorlar, ısrarcı değiller. Yani müminler hayırlı işlerini ısrar etmiyorlar ama münafık batıl yolunda ısrarcı oluyorlar. Mesela bir gece namaz kılacağız. Gece bir gün kılıyoruz, ikinci gün devam edemiyoruz, bırakıyoruz hemen. Veyahut da bir hayır işte, işte bulunmak istiyoruz. Hayır işte ısrar edemiyoruz. Bırakıyoruz zaman, Devamlılığını getiremiyoruz. Ama münafık ise o nifagı, e, nifah tohumunu ekmek için ısrarcı olur. Yani o batıl davasında ne kadar e, vefadar olduğunu, ne kadar ısrarcı olduğunu beyan buyuruyor Amir Amun Ali İbn Abdel Aleyhisselam. İnşallah anlaşılmıştır. وَلِكُلِّ حَيِّنْ قَاتِلًا Munafıkların her diri için bir neyi vardır? Her diri için bir öldürücü darbeleri vardır. Diyelim bir insan, her bir insan için öldürücü darbe nedir? Nifaktır. Öldürücü darbe nifak. Bunu her canlı için bir katil ayarlamışlar. Yani her insanın kalbine nifak dökmek için farklı farklı yollar seçerler. Birilerini ahlaki şeyle, birilerini itikadi şeyle, birilerini siyasi şeyle, görüş fikirlerle, düşüncelerle, birilerini para maddiyatla, birilerini övmekle bu şekilde insanları kalbine nifak salarlar. Yani likulli hayyin katila her canlı için bir neleri vardır? Katilleri vardır. Yani onların hedefleri bütün canlıları ne yapmaktır? Bütün canlıları öldürmektir. Bütün canlıların kalbine nifak salmaktır. Kalbine nifak tohumu ekmektir. Ve li kulli babin miftah Her kapıya bir anahtarları var. Siz kaçmak isteseniz onlar nereden kaçarsanız oranın anahtar vardır onlar. Mesela şöyle ki siz bir e, fazladın bir otelin e, 50 tane 100 tane odası var. Her bir odanın anahtarları ayrı ayrıdır. Ama o e, temizleyicinin ne? bir anahtarı bütün kapıları açar. Her kapıyı açar. Münafıkların da böyle bir anahtarı var. Münafıklar her kapıyı açarlar. Her kapıya girerler. Öyle ki hiçbir zaman e, darda kalmazlar. Yani insanları Sırat-ı mustakimden çıkarmak için, hak yoldan çıkarmak için ve onların kalbine nifagı salmak için anahtarlar vardır. Bu anahtarlar nedir? Farklı farklı şeylerdir. Aynı şeytanın ipleri gibi. O Arim-i Rabbani'den birisi rüyasında, e, e, kendi döneminde ayaklar naragi olduğunu söylüyorlar. Şeytan bunu aldatmaya çalışıyor. Ve bir gece sabaha kadar uğraşıyor bunu aldatamıyor. İnsanlardan o dönemde yaşanabilir rüyasında görüyor Görüyor ki şeytanların elinde çeşitli e, renklerde ipler var Ve diyor sen kimsin diyor ben iblisim şeytanım Ne yapıyorsun diyor insanları yoldan çıkarıyorum sıratı mustakımdan çıkarıyorum Diyor ellerindeki o ipler ne diyor her birinin boynuna bunu bağlayıp çekiyorum diyor Bunu cehenneme götürüyorum Niye o ipler renkli renkli diyor? diyor? Çünkü her birini bir yolla çekiyorum. Birini parayla, birini şehvetle, birini makamla, birini ne bileyim işte farklı farklı yollarla. Yani herkesin ipi aynı değil. Herkesin ipi farklı farklı iplerdir. Hangi insanı nereden çekeceğini. Birini ırkçılık, birini mezhepçilik, birini dünya görüşü, Her bütün alanlarla. Yani herkesi aynı yolla çekemiyor. Biri itikatta çok güçlüyse... Kelamda, itikadta, akaidde güçlü ise onu o yolla çekmez. Onu ahlaki bir şeyle çeker. Biri ahlakta, takvada çok iyiyse onu ne şey yapar? dünya görüşüyle. Biri çok mümindir, itikadde güzeldir ne onu ırkçılıkta çeker. Yani ırkçılık, mezhepçilik, dünya görüşü diğer karşımızda yazdığı gibi maddiyat, para, şehvet, makam bütün bunların hepsi şeydir. Ve diyor elindeki o zincir ne öyle? Bir tane zincir var. Diyor da Molla Nerağinin'dir. Molla Neraği e, en büyük ahlak ustalarından biri. Üç ciltlik bir e, ahlak kitabı yazmış. Şimdiye kadar onun üstüne yazılan bir ahlak kitabı yok. Atlan diyor ki bu zincir kimindir diyor da Nerağinin'dir. Mulla Nerağinin. Dün gece diyor, üç defa boynuna saldın, Üçünde de kırdı bu zinciri. Münafıklar da böyledir değerli müminler. Münafıklar bir kapıdan girer, Her kapının anahtarı var onlarda. İnsanları aldatmak için her yolu denerler. Her şekilde insanları vesvese ederler. Bazen insanı var ya çok yumuşak damarından yakalarlar. Oradan insanı kalbinden nifağa seferler. Bazen insanı kalbine şüphe salarak şey yaparlar. O e, Önceki cümlede buyurmuştu ya emir-el müminin. Buyuruyor ki likullli kalbin şefi her kalbe muhakkak neleri var bir şefiler var bir yardımcıları var bir aracılar ve orajlarla girerler ve buyuruyor velikkulli kulli babın müftah bunların her münafıkların her kapı için bir anahtarlar var velikkolllileylin misbaen ve onların Her geceye bir ışık tutan, tutan hazırlamışlardır. Her geceye bir ışıktan hazırlamıştır. Yani karanlık bir e, nokta varsa kendi yollarında, kendi hedeflerinde, kendi e, amaçlarına ulaşmak için bir karanlık nokta varsa muhakkak bu işi ışık tutup kendi karanlık yollarına yaparlar, aydınlatırlar ve hedefe ulaşmak için. Evet. Evet. Yetevesselûne ile temâ'i bil be'si bil yâsîli yuqîmû bi'hi asvaqahum ve yunfiqû bi'hi a'lâqahum Amir evet. evet. el-Mumni ki pazarlarını açmışlar. Yani pazarlarını kuru, e, şey yapmak. Evet engelleri ortadan kaldırmak için. Pazarları ne bu kurmuşlar. Dükkanlarını açıp o e, nifakı şey yapmak için Tamahlara yapışırlar. Yani tamahla e, dükkanlarını açarlar, pazarlarını açarlar ve e, tamahı e, ortaya sürerek tamaha yapışarak değersiz ve matahsız hiçbir şeye yaramayan mallarını yüksek fiyata satarlar. Elimle buraya iyi dikkat edin. Bir mecliste otururlar, sohbet ederler. Sözlerinin hiçbir değeri yok. Düşüncelerinin hiçbir değeri yok. Ama öyle tamahlandırırlar ki, öyle allandırıp bullandırırlar ki, öyle süslerler ki ve bu süslemeleriyle insanları aldatmaya çalışırlar. Mallarını satmaya çalışırlar. Yani kötü mallarını o kadar güzelleştirerek insanları tamahlandırırlar tezgah kurmaları. Tabi pazar yani pazar meydanı değil. Yani tezgah kurarlar ve bu tezgahlarında, bu dükkanlarında ne yaparlar? O değersiz şeylerini satarlar. Değersiz şey nedir onların? Fikirleridir. Düşünceleridir. Ve o nifaklarıdır. O değersiz şeylerin süslü püslüyüp insanlara pazarlarlar. insanlara satarlar. Ve insanlar da o zahir aldanırlar. Aynı şeytan nasıl bir kuran kelimesi? Kerim'de? Şeytan ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şeytan Ziyyine linnes hübbü şehevat Şehveti insanlara ziletlendirir Zinayı Zinayı, tacizi Harama bakmayı Milletin namusuna Bakmayı şeytan güzelleştirir Tatlı kılar Zinetlendirir ve insan aldatır Münafık da aynı sıfatta Kötü Görüşünü, kötü fikrini, kötü şeyi ne yapar? Öyle pazarlar ki neyle? Tamah, e, insanları tamahlandırırlar. Ve insanların e, o faydasız şeylerini, değersiz şeylerini matahlandırarak satıp faydaya ulaşırlar. Faydaya ulaşması nedir? Nifakı onların onların kalbine salmasıdır. Yegulûne ve yüşebbihûn Söylerler. Konuşurlar. Konuştukları zaman iki tarafı konuşurlar. Buraya da iyi dikkat edin değerliler. Yüşebbihun şüpheli konuşurlar. Sözler söylerler, konuşurlar ama insan anlayamıyor neyi kastediyor bunlar. İki tarafı da söyleye, şey yapabilir. Yanlış da anlaşılabilir, doğru da anlaşılabilir. Yani eğriyi de anlayabilirsiniz, doğruyu da bundan anlayabilirsiniz. Her iki manayı da çıkarabilirsiniz. Eğer desen ki, sen bunu mu söylemek istiyorsun, e, baltayı taşa vurduğunu anlarsa, yoktu ben maksadım o değildi, benim maksadım buydu. Yok eğer karşıdakini aldatmışsa, o yanlış şey vermiş ise, zaten idrak etmiştir zaten, hedefine ulaşmıştır zaten. Bunda maksadı neydi? O insana bu şüpheyi Kafasına sokmak. Yani şüpheyi insanı kafasına sokarlar. Şüphe nedir? Şüphe hakla batılın karışık olduğu şeye şüphe denilir. Yoksa e, direkt bir şey yanlışlığına batıl denilir zaten. Ve bunlar konuştukları zaman, söyledikleri zaman şüpheli söyler, söyler söylerler. Öyle ki her iki tarafa da yorumlama imkanı vardır. Ve yasifûne fe yümevvihûn. Eminev buyuruyor ki, her iki taraf derken, yani sözü söylerler, söyledikleri zaman doğru da anlaşılabilir, yanlış da. Öyle bir şey söylüyorlar ki, siz ondan doğruyu da anlayabilirsiniz, yanlışı da anlayabilirsiniz. Demin evet. hazlettim. Yani, doğru şüpheli bir şey söylüyor. Yani bir söz söylüyor ki onu batıla da yorumlamak mümkün, doğruya da, hakka da yorumlamak mümkün. Böyle bir durumda eğer batıla yorumlanmış ise zaten hedefine ulaşmıştır o. Eğer siz akıllık edip onun o sözünden ya sen bu batılı mı, bunu mu kastediyorsun? Bu yanlış görüşü mü kastediyorsun? Kur'an böyle demiyor, hadis böyle demiyor diye ortaya koyarsanız yok der ben öbür manayı kastetmiştim. Yani doğru manayı kastetmiştim der. Bu şekilde iki taraflı konuşurlar. Ve bu Amir el-Mumneli ibn-i Talib Ve yasifûne fe Eğer birini Överlerse Övdükleri zaman Överlerse övüşleri anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Bu övüyor mu? Yoksa kınıyor mu? Övüyor mu? Yoksa Hakaret mi diyor? Bunu anlamak Biraz nedir? Zordur. Yani övgüleri de Anlaşılmayacak bir şekildedir Bu övgüleri ne olur Hem doğru anlaşılabilir Hem yanlış anlaşılabilir Bazen insanlar böyle konuşuyor ya Met ediyorlar mesela anlatıyor anlatıyor şey yapıyor Anlayamıyorum met mi ediyor beni Yoksa ee, kınıyor mu Veya ehl-i hakkında ee, İmamlar hakkında Veya müşteri hakkında bir laflar söylüyor Anlayamıyorsun bu ne yapıyor Övüyor mu yoksa kınıyor mu bunu idrak etmek biraz zordur. Övgüleri bile şüphelidir. Yani samimiyetle, samimi kalple, samimi bir şekilde övgüleri yoktur. Övmezler. ve hevvenot tariq. Onlar yolu korkulu gösterirler. Doğru yolu korkulu gösterirler. Burada da iyi dikkat edelim. Sıratı mustakimi o kadar korkunç gösterirler ki, o kadar Tehlikeli gösterilir, insanlar girmeye korkar. Ya şeriata uymak mümkün değil ki. Şeriatın hükümleri o kadar ağır ki amel edilmez ki. Bunlara biz, biz imamlar değiliz ki, biz peygamber değiliz ki biz bunları yapamayız canım. Onlar evliyaların işidir. Onlar e, e, ne bileyim imamların işi, peygamberlerin işidir. Bizler bu yoldan gidemeyiz. Gittiğimizde nice tehlikeler vardır. Bu şekilde İslam'ı zorlaştırırlar. Hani şeriatın hükümleri o kadar zorlaştırırlar ki insanı o yoldan Çıkarmaya kadar sürükler. Ve ne yaparlar? Diyelim. Bakın, ya bu zamanda faiz olur mu canım? Faiz oldu acından öleceksin. Bu zamanda e, ne bileyim humus verilir mi? Humus versen e, ne kaldı ki elinde? Humus zekat zamanı mı şimdi? Peygamberin zamanındaydı o zamanlar. Yani bu şekilde ne yaparlar? Hep e, İslam'ın hükümlerini korkulu gösterirler. İnsanı e, korku salsın. İnsan o yoldan uzaklaştığın çabasındadırlar. ve Değerli müminler ve buyuruyor ki sapıklık yolunu o kadar rahat ve geniş gösterirler ki insan heveslenir o yolda gitmeye. İşte para kazanacaksın ki mesela faiz e, bankadan Faiz alacaksın, ticaret yapacaksın. Müslümanın zengin olması lazım, Müslümanın güçlü olması lazım. Müslüman işte para kazanmalı, şunu yapmalı, e, işte e, hayırlılara o zaman yapacaksın. Ne bileyim camiler yaptırırsın, ne bileyim hayır işlerde buluğ ok Okulaştırırsın, şunu bunu yaparla. Bir türlü şeyler anlatır. Sana haramı yedirdir, haramı kazandırır sana. Yani haramdan kazanırsın. Ve her türlü e, e, rezaleti yaparsın, faizini deyesin, humusunu vermezsin, zekatını vermezsin. Ondan sonra gelirsin 60 yaşına işte hacca gideceğim, zekat vereceğim, hacca gideceğim, humusunu temizleyip gideceğim. Zaten o sen o yaşa kadar bitirmişti işini zaten senin. Kendi yolunu geniş gösterdi, 60 yıl sana yaşattı. Ondan sonra şimdi gelmiş nedir? Bir günde bir amelle temizlenmeye çalışıyorsunuz. Mümkün değil. Çünkü 60 yıl zaten hizmet edilmiş ona. Ve azle'u l Batıl yolu, sapıklık yolu o kadar geniş ve rahat gösterir ki insanlar heveslenir ona. Değerli müminler. Emine müminin şu dikkat edin. Hutbenin son bölümde Fahum lumetu şeytan ve humetun nîran. Onlar iblisin tohumlarıdır. Münafıklar iblisin tohumlarıdır. Ve bu tohumları ekmiş, şimdi bu tohumlar yeşeriyorlar. Ve diğer insanların kalplerine nifak tohumlarını ekiyorlar. Bütün münafıklar nedir? Şeytanın tohumlarıdır. Ve cehennemin de odunudurlar. Cehennemin de yalımıdırlar. Ve cehennemin en alt derecesindedir. Şu ayet-i cel'de buyuruyor ya. Ce münafıklar derekel esfel. Onlar cehennemin en son katındadırlar. Ve emir el-muminin hutbenin sonunda da şöyle buyuruyor. Ulaike hizbus şeytan. O münafıklar şeytanın partisindendirler. Şeytanın hizbindendirler. Ela inne hizballah hizbe şeytan. humur khasirun. Gerçek hüsrana uğrayanlar işte o şeytanın partisinden olanlardır. Münafıklardır. Deyelim de emir muminin bu hutbede münafıkların sıfatlarını beyan ediyor. Bu sıfatların elbette insan baktığı zaman birçokları, bazıları bizlerde de var. Şimdi biz münafık mı oluyoruz? Yani insanlar her kim bu sıfatlardan birine, birkaçına sahip olsa münafık mı oluyor? Yani şeytanın hizbinden mi oluyor? Hüsrana uğrayanlardan mı oluyor? Buraya da iyi dikkat edin. Bütün bu sıfatlar münafığın sıfatları. El müminler... Bu sıfatlar önce insanda ameli olarak vardır. Buna denilir ameli nifak. Nifak üç kısma üç kısımda el alınmalı. Bir ameli nifak, iki ahlaki nifak, üç itikadi nifak. Ve emir el müminin bu üç nifakı bu, bu e, nifakı münafık sıfatlarını sayarken bu üç tane merhaleyi de beyan ediyor. Yani insanlar önce ne yapıyorlar? Önce ameli olarak nifaka düşüyorlar. Yani amelen bir bakıyorsunuz bunların birçoğu bazen biz de yapıyoruz. Öyleyse amelen bu nifakı terk etmek zorundayız. Eğer amelen bu nifakı terk etmezsek bu neye dönüşür? Ahlaki nifaka dönüşür. Yani eh, ahlakımız ne olur? Nifak. Ve zahiren, desinler için, yalakalık için bu şekilde bir ahlak haline alır artık. İnsanın huylarından biri olur, insanın e, o sıfatlarından bir haline gelir. Ve bu merhaleden sonra da itigadi nifaka düşer. Emir el-Muhus son merhaleyi beyan buyuruyor. Yani itigadi nifak, bunlara sahip olanlar itigadi nifaktır ve hizb şeytandır. İtikadi olarak münafık olanlar Bunlar nedir Hizbuş şeytan şeytanın tohumlarıdırlar Ve bu halen nereden geldiler Önce amelen Sonra ahlaken Sonra da itikaden Bu üç tane merhale geçtikten sonra Allah etmesin ki bu nifaklar biz de İtikad derecesine ulaşmış olsun İnşallah ahlak derecesine de Ulaşmamıştır Ama amelen Maalesef amellerimizde bazıları var. Bunları terk etmemiz lazım. Eğer terk edersek o zaman biz gerçekten emir-el-muminin buyurmuş olduğu bu münafıkın sıfatlara sahip olmamış oluruz. Birinci nifak, ameli nifak. Ameli nifak. İkincisi ahlaki nifak. Üçüncüsü itigadi nifak Yani birindi sadece amelde yapıyor İnsan bir kere yapıyor mesela Bir kere yapıyor veya iki kere yapıyor Buna ahlak denilmez Bunlar ne denilir? Bir kere amelen yaptı denilir Ama bu devam ederse devamlı haline gelirse insan bir sıfat haline gelirse Bu olur ne? Ahlaki nifak çünkü sürekli devamlılığı var. Ve bu zaman aşımından sonra artık bu gerçekmiş gibi algılanır. Ve itigadi olarak döner neye nifaka? Artık hakkı batıl batılı hak görür. Ve hiçbir zaman hakkı kabul etmez. İşte bunlar emir el Mümin'in buyurmuş olduğu bu sıfatlar itigadi münafıkların sıfatıdır. Rabbul Alemin inşallah bizleri bu sıfatlardan uzak duran kullarından karar versin. Rabbul Alemin ameli nifagımızda varsa terk etme tevfikü bizlere inayet eylesin. allah Teala ahlaki nifaga hiçbir zaman dışarı olmayan kullarından bizleri karar versin. Rabbul Alemin bizi hiç bu Şeytan'dan değil, Hizbullah'tan Allah'ın partisinden karar kılsın. Ve bizi Ehli yolunda o nurlu sözlerine yararlanan ve kalbini ehlibeytin nurlu sözleriyle munavver edenlerden karar versin. Bizi Kur'an ehli beytin yolundan ayırmasın. Bizi velayet üzerine yaşayan, velayet üzerine şahadet çerbet içen ve velayet üzerine de kıyamette mahşur olanlardan karar versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi wabarakatuhu. Sorusu olan varsa, sorusunu ben alayım. Münafon dönüşü var mıdır itikadini kullanıyoruz. Herkesin dönüş vardır. Dünyada yaşadığımız müddetçe, yani imkanı aklesini mi soruyorsun? İmkana aklesi evet vardır. Yani Allah Teala hiçbir zaman e, insan ihtiyarını elinden alma ölene kadar insan ihtiyarını elinden almaz. İnsanın e, o yeteneğin elinden almaz. Her an dönüş imkanı vardır. Yani Rabbul Alem kapıları kapatmaz. İnsan kapatmazsa allah Teala kapatmaz. Ölüm anına kadar Rabbul Alem bütün kapıları açık bırakmıştır. Ama insandır kapıyı kapatan. İnsanın kendisi kapıyı kapatırsa evet dönüşü yoktur artık. Yani münafık bütün kapıları kapatmışsa, tövbe kapısını kapatmışsa, istiğfar kapısını kapatmışsa, Allah'ın lütuf ve kapısını kapatmışsa o zaman artık onun için dönüş yoktur. Her halükarda yani e, ama açtığı delikler acı. Tabii ki açtığı Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı da Allah Tebareke ve Teala munafığa görüyorsunuz tövbe tövfiki vermiyor. Yani itikadi munafık olan, itikadi munafık olan dönüşü olmuyor görüyorsunuz. Dönen var mı? İtikadi munafık olanın döndüğünü gören var mı hiç? İtikadi olarak munafık olan kesin dönüşü yoktur. Ameli olarak münafık olan dönmüş olabilir. Ahlaki nifak olanlar dönmüş olabilir. Bunlar allah Teala bir e, kapı açmıştır. Ama fasıkla arasındaki fark nedir? Fasık günahkardır. Fasık itikaden doğrudur. Fasık kime denilir? Fasık günah işleyene denilir. de evet, neyini arz edin? Kur'an'da fasık'ın beş tane manası var. Fasık bir manası küfür manasındadır, fasık bir manası günahkar manasındadır, fasın bir manası münafık Yani, evet o arzettim o hangi ayeti olduğuna bağlıdır Allah tebareke ve teala e, bir ayette fasıkları kafirlerle aynı derecede beyan ediyor Hulâki homul fâsigûn ayetleri var mesela. Anlatıyor anlatıyor, beyanıyor. Onlar diyor bunlar fâsıkları ta kendilerdir. Yani fâsık bu da günahkar demek istemiyor ki. Yani fâsık itigaden itigaden Allah'ı inkar etmiyor. İtigaden Allah'a inanıyor. İtigaden e, Peygamber'e inanıyor. Ama amelen İtaat etmiyor. Amelen günah işliyor. Amelen karşı geliyor. Bu fıskı eğer Allah'ı inkar etmeye kadar sürüklerse o zaman kafirler toplumuna giriyor. Allahu Teala zaten hiçbir fasıl sevmez ki. Mümin bir günah işlese bile allah Teala onu da sevmez ki. Allahu Teala e kendisine isyan eden bir tane kulu da sevmez. Tövbe etmediği müddetçe. Dolayısıyla telafi Iı, telafisi nasıl olacak diye soruyor kardeşimiz. Telafisi münafığın telafisi yok. Telafisi tövbedir. Tövbeden başka bir telafi yok. Münafık öyle ki cehennemde kafirden daha alt derecede Kur'an'da ayette buyuruyor. Münafıklar kafirlerden daha alt derecede olacak buyuruyor Rabbul Alemin. Ayet-i şu anda eğer bulabilirsen ayete huzurlarınızda okurum Allah tebareke ve teala münafık suresine eğer bakarsanız münafık suresinde de Allah tebareke ve teala e, münafıkların e, şiddet ne kadar e, kötü olduklarını ve ne kadar aşağılık olduklarını beğen buyuruyor dolayısıyla münafıkların telafisi yok tövbe edip iman etmesi gerekiyor Sevbet iman etmediği müddetçe de onun kurtuluşu yok. Evet, münafık munafık demek için bu özelliklerin hepsini mi barındırmalıdır yoksa tek bir maddeyi barındırsa munafıkta diyebilir miyiz? Eğer itikadi olarak bir tanesini barındırsa bile munafıktır. İtikadi olarak. Bakın ben arz Ameli olarak ameli olarak eğer munafıklık yapıyorsa ona munafık denmez. Bu ameli munafıktır. Onu arzettim, değil mi arzettim? Yani bu üç tane merhaleyi iyi beyan iyi anlamak lazım. Bunların birkaç tanesinde biz yapıyoruz. Mesela birkaç tane bizde olabilir. Bu munafıktır manasına gelmez. Ameli olarak nifaktayiz evet. Ameli olarak nifak işliyoruz. Mesela birini aldatmak için birini Ümitsizliğe düşürmek, mesela birini dini zor göstermek, dini şeriatı zor göstermek. Bunlar hepsi münafık sıfatlarındandır. Ama biz bunu mümkünce cehalete yapmış olalım. Mümkündür birine kızlık yaptık. İtikaden değil, bu amelendir. Amelen olursa o münafık değildir. Ama nifak da yapmıştır? Nifağa mutekip olmuştur. Onu kalbi günahkardır, günah işlemiştir o ayrı bir mesele ama münafık ki e, hizbu şeytan olacak ve münafık ki iblisin tohumu olacak ondan değildir veya ahlaki boyutunda da o şekilde olmuşsa ona münafık sadece itikadi olarak bunlara sahipse o zaman o insan münafıktır demek ki iman etmemiş demek ki hakka iman etmemiş dine iman etmemiş, peyambere Allah'a iman etmemiş demektir ameli ve ahlaki boyuttaki telafisi ameli ve ahlaki boyuttaki telafisi tövbe etmektir ve insanın kendisini ıslah etmektir mutlakilerin sıfatına sahip olmaya çalışmaktır ki onun mutlakilerin sıfatına genişçe huzurlarınızda arz etmiştik zaten ayran-ı 150'den fazla e, mutlakilerin sıfatını beyan ediyordu İtikati olarak yani nifakı bilerek yap Yapan mı demek Evet nifakı bilerek Yapan yani ben biliyorum ki Bu hak değil ama buna rağmen bunu yapıyorum ee, inancım da bu Yani itikadi olarak Ne Allah'a inanıyorum ne peygambere inanıyorum Hedefim de sıratı Mustakimim de gidenleri yoldan çıkarmak Hedefim Hakkı örtmek Hedefim e, Dini ...kötü göstermek, sıratı ı gibi kötü göstermek... ...hedefim e, nifak tohumunu insanların içine sarmak... ...hedefim e, toplumda fesat çıkarmak... ...buna itikaden denilir işte yani bu itikadi olarak... ...hedefim benim bu, hedef bu. Evet değerli mümürler. ...başka sorusu olan var mı? Evet başka sorusu olan yok... Kısa ben mikrofonu bırakayım değerli kardeşlerimize inşallah. Ee, Allah tebareke ve teala bizler inşallah nifağın her kısmından uzak tutsun inşallah. Hem itikadından hem ahlakından ve hem de amelisinden uzak tutsun bizler inşallah. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amir al-Mu'manin